kederlenmezler, kederlenmezler, üzülmezler. Kimdir bu Allah'ın evliyaları? Korkmayan, onların üzerine korku olmayan, hüzünlenmeyen, kederlenmeyen evliyalar kimlerdir? Hemen ayetin devamında diyor ki, اَلَّذ۪ينَ hmm. اٰمَنُوا <gülüyor> iman edenler وَكَانُوا <gülüyor> يَتَّقُونَ Ve takva sahibi olanlar. Yani takınanlar. Yani Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de evliyayı veliyi tarif ederken bu iki vasıfla niteliyor bu iki özellikle sayıyor nedir o iki özellik arkadaşlar iman eden i̇man. ve takva sahibi olan bu yüzden şeyhul islam izni ne diyordu <gülüyor> men mu'minen takiyen men mu'minen takiyen kâne lillahi veliyyen kim takvalı mümin olursa Allah'ın nesidir o velisidir Evliyasıdır. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat bu vasıflara sahip insanlara Yüce Allah-u Teala'nın kerameti vereceğini anlattık, tafsiratlara değindik. Bugün ise ehli i Sünnet ve Cemaat'ın genel özelliklerine değineceğiz. Kitabımızda da zaten o bölüm geliyor. Şeyhul İslam İbn-i buyuruyor ki Sınme min tarikati i ve Cemaat ittibau azaari rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem batinan ve zahiran selamun aleykum sayın hocalar aleykum selam ehli sunnet vel cemaatun aleykum selamun aleykum bir özelliği de tutmuş olduğu bir yolda en belirgin özelliklerinden bir tanesi de nedir arkadaşlar ittibau azaari rasulillahi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rivayet olunan hadislere, sünnetlere, onun eserlerine ne yapmak? İttiba etmek. Onlara sarılmak. Onlara tutunmak. Hangi konularda, tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın uyulması gereken en öncelikli noktası nedir? Ona tabi olmamız gereken en önemli nokta nedir arkadaşlar? Akşidedir. Yani sünnete en önce uyulmamız gereken sünnete tabi olmamız gereken en önemli husus nedir? Akidedir. tevhid'tir. Yani biz ahlakta, edepte, güzel ahlakta, Nebi aleyhisselatü vesselama uyup akidede, tevhid'de ona uymazsak, onun inandığı gibi, onun ashabını öğrettiği gibi iman etmezsek bizim onun ahlakına uymamızın, güzel ahlakına tabi olmamızın bize hiçbir faydası olmaz. Çünkü bazı şeyler vardır ki onlar nedir? Esastır. Namazdaki ne gibi arkadaşlar? Namazdaki taharet gibi. Namazı abdest almak gibi. Yani sen istediğin kadar namazını güzel kılmaya çalış. İstediğin kadar sureleri uzun okumaya çalış. Namazda ellerini kaldır. Allahu Ekber derken, intikal ederken. Ama düşün ki abdestin yok. Böyle bir namaz, nasıl namaz olmazsa, nasıl basılsa, aynı şekilde senin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uyduğunu iddia ettiğin ahlak konuları, işte oruç tutman, misvak kullanman, bu gibi şeylerden önce de gelmesi gereken bazı husus ve konular var. O da nedir arkadaşlar? Tevhid, akide. Bizler bu derslerde sürekli değindik. Daha önceki derslerimizde tevhidin ubudiyet kısmına, uluhiyet kısmına değindik. İbadette yalnızca Allah'ı birlemek. İbadete layık ilahın, tek ilahın, tek hak ilahın Allah olduğuna inanmanın O tevhidini gerçekleştirme olduğunu söylemiştik. Bir de bu akide-tul-vasat'ı yerde açıkladığımız tevhidin diğer bir kısmı vardı. O da neydi arkadaşlar? Tevhidin isim ve sıfatlar kısmı. Yani yüce Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ve Nebi ve vesselam'ın sünnetlerinde Allah Teala'yı vasfettiği sıfatlara da isimlendirdiği isimleri ne yapmak? Tahrif etmeden, yani değiştirmeden, teşyih etmeden, ne demek teklif etmeden? Bir keyfiyet bitmeden, bir nasıllılık bitmeden, başka taatil etmeden, yani iptal etmeden, inkar etmeden ve bir de teşbih. teşbih, benzetmeden iman etmek. Kim bu saymış olduğumuz dört şeyden uzak olarak, tahriften, taatilden, ta'til, yani iptal, inkardan, teşiften, keyfiyetten ve teşbihten, dört şeyden uzak olarak, isim ve sıfatlara <gülüyor> ifpat ederse, Allah Teala'nın sünnette geçen ve Kur'an'ın kendinde geçen isimlerini ve sıfatlarını bu şekilde kabul edip iman ederse Nebi Aleyhisselatü vesselam'a Allah Teala'ya isim ve sıfatlar konusundaki sünnetine ne yapmış olur? Amin. Uymuş ve tabi olmuş olur. Ama düşünün ki bir adam kalkıyor. Diyor ki Allah Teala her yerdedir. Veya diyor ki Allah Teala'nın kendine layık bir şekilde iki eli yoktur. Allah Teala'nın bu iki sıfatını yani arşına istiva etme, yükselme sıfatını ve iki el sıfatını inkar eden bir adama baktığımız zaman, bunu değerlendirdiğimiz zaman bu adamın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a isim ve sıfatlar konusunda uymadığını ne yaparız? Görürüz, anlarız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ne çok adet allah Teala'nın arşın üzerine istiva ettiği, yükseldiği onun iki elinin olduğu ne, yapmak, ne yapılmaktadır? Belirtilip ifade edilmektedir. Hal böyleyken kalkıp birisi Atalarından duyulmuş olduğu üzere birilerinin ona öğretmiş olduğu şekliyle hiç araştırmadan acaba sahabe nasıl inanmıştı, dört mezhep imamı nasıl inanmıştı, onlar acaba akidenin isim ve sıfatları konusunda nasıl iman ediyordu gibi araştırmaya girmeden, sorgu suale girmeden, babasından, atasından, yaşamış olduğu toplumdan duyarak bir şeylere inanıp allah Teala'nın arşın üzerinde değil de her yerde olduğunu kabul etmesi, iki elinin olmadığını söylemesi o kişinin Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın eserlerine, hadislerine ne yapmamış ne, olmasını gösterir bize. Uymamış olduğunu gösterir, uymadığını gösterir. Bu da bizim için bir ölçüdür. Bizim için bir menhecdir. Yani bazıları selefiliği zannediyor ki sadece ne yapmak namazda hı hı. elleri kaldırmak. Bizler insana neye bakarız arkadaşlar? Akidesindeki menhece bakarız. isim sıfatlardaki menhece bakarız. isim ve sıfatları isim ve sıfatlara yaklaşmadaki konumu ney? Yaklaşmadaki konumu aklı, hevası, yaşamış olduğu toplumdan öğrendiği bilgilerse bu adam istediği kadar tarikatlara karşı çıksın, istediği kadar tarikatları inkar etsin aracılar konulmaz desin bu konuda bize ittifak etmiş olsa bile bu konuda doğruyu söylemiş olsa bile genel manada diğer konuda yanlış yaptığı için bu adam ne olamaz arkadaşlar? Selefi. Olamaz. Akide'nin diğer konularında da böyle. Bizler ölçerken, menheci olarak yaklaşırken, olaylara alimlere veya kişilere yaklaşırken bu ölçüyle bakmak zorundayız. Yani ha, Bu adam güzel konuşuyor. O halde ise bu da hemen Selefi'dir diyerek hemen teskiyi yani referans damgayı ne yapmamamız lazım o adama? Yapıştırmamamız lazım. Bir bakmamız lazım, bir elememiz lazım. Biz sürekli bunu derslerimizden alıyoruz zaten. İşleyip söylüyoruz. Yani bu ölçü her ilim talebesinin elinde olması gereken bir ölçü. Neden? Çünkü bu din İbn Sirin'den rivayet olduğuna göre ne diyor? Bu dindir. Yani raviler, kişiler. Tanzuru bakın o halde. Emmen ta'khuzuna kum? Dininizi kimden aldığını abın. Bakın, dininizi kimden öğrendiğinizi bir araştırın, inceleyin. Bu çok önemli bir şey aslında. Bu hususta dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim için ölçü merdivenin İlk basamağı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmak? Onun eserlerine, onun hadislerine, sünnetlerine önce akide de uymak, tevhidde uymak. Onun davetiyle insanlara yapmak? Davet etmek. Sonra ibadette ehl Sünnet ve Cemaat'in en bariz özelliği nedir? İbadetlerinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uyarlar. Yani ibadet yaparken bu konuyla ilgili hadisleri araştırırlar. Âlimlerin o konuyla ilgili hadislere yaklaşımını, zayıfı masahimi bunları araştırırlar, bunları okurlar. Kendi kafalarına göre ne yapmazlar? Bir şeyde ısrar etmezler. Benim meselim bu. Ben böyle kabul ettim, böyle gördüm. Artık bu değişmez diye yaklaşmaz iki zaman. ehli Sünnet ve Cemaat'ın ilim talebeleri, ehli Sünnet ve cemaatin kendileri. İbadetlerindeki ölçüler nelerdir onlar arkadaşlar? Sünnettir, delildir. Ama diğer sahir insanlara bakın. Onlara baktığınız zaman sünnet konusunda, ibadetlerde sünnete uyma konusunda onların miskin, zavallı, fakir insanlar olduğunu görürsünüz. Konuyla ilgili hiçbir hadis bilmezler. Namazını hadislere göre değil de çok küçükken babasının öğrettiği şekle göre yahut Cami İmamı'nın öğrettiği şekle göre kılar. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peşinden gitmeye çalışan ehl-i sünnet ve cemaat e, ön, e, mensupları selefiler, ne yaparlar? Konuyla ilgili Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada nasıl yapmış? Namazda ellerini nereye bağlamış? Fatiha'yı nasıl okumuş? Bunu araştırıp, bunu bilip, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki sahih sünnetini öğrenerek ona ne yaparlar? Tabi olup uyarlar. Daha sonra ahlak, konusunda, davranışlar konusunda yine onların en güzel insanlar olduğunu en yumuşak duyduğu insanlar olduğunu görürsünüz. Yani onların ailelerine yumuşak huylu olarak davrandıklarını, aileler için hayırlı insanlar olduklarını görürsünüz. Ne diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Hayrukum hayrukum li ehlihi Sizlerin en hayırlılarınız ailesine en hayırlı olan, en iyi davrananlarınızdır. فأنا خيركم لأهلي، بدل عائلتني أن يدبران منزل، أرانا زد عائلتني أن يدبران منزل، بدل. يعني، بذل. هاذا هو السبب. هاذا هو السبب. هاذا هو السبب. هاذا هو السبب. هاذا هو السبب. هاذا هو السبب. هاذا هو السبب. هاذا هو السبب. هاذا başını kaşırken dahi هو السبب. هاذا bir esere göre, bir hadise göre, bir rivayete göre kaşıyabileceksen, bunu yapabiliyorsan öyle kaşı. Yani başını kaşırken bile bak bakalım, acaba bu konuyla ilgili Peygamber aleyhissalatü vesselamdan, Nebi aleyhissalatü vesselamdan bir davranış, bir fiil var mı? Onu öğrendikten sonra ona göre kaşı. Nasıl mesela hadise gittiğimiz zaman öğreniyoruz ki ne bir aleyhissalatü vesselam haçla berbara saçını kestireceği zaman saçını sağ tarafından kestirmeye başlıyor. Peygamber aleyhisselatü vesselamın, Nebi aleyhisselatü vesselamın izinden gitmeye çalışan insanlar, onun eserlerini takip etmeye çalışan insanların da davranışı bu, bu olur. Her konuda ölçü Nebi aleyhisselatü vesselamın fiilleridir, sünnetidir. O konudaki onun size gösterdiği davranışlarıdır. Nebi aleyhisselatü vesselamın davranışları arkadaşlar, Yani bir değildir, tek değildir. Yani bazı davranışları vardır ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam o davranışlarını, o fiillerini insan olduğundan dolayı, fıtratı gereği, doğası gereği yapar. Doğası gereği öyle davranır. Mesela örnek verelim ne gibi? Uyuması, yemek yemesi. İki bir örnek verelim. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam niye uyur ve niye yemek yer? İnsan olduğu için Burada Bize düşen nedir arkadaşlar Konuyla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Bize anlattığı Veya hanımlarının veya etrafındaki Ashabının bize öğrettiği bir şey varsa O şeyi yakalayıp bizim de uygulamamız Mesela bir çocuk Küçükken Sahabelerden bir çocuk küçük yaşayken Nebi Aleyhisselatü Vesselamla yemek yiyor Eli yemek tabağında sağ sola gidiyor böyle. Her yani önünden yemiyor. Bir başkasının önünden yiyor, bir sağdan yiyor, bir soldan yiyor. eli dolu öyle tabağın içinde dolaşıyor Ne bir aleyeselatülazzelem ona ne diyor yemek yerken Ey çocuk, ey evlat, yağulam. Diyor ki sen millah. Ne yap? Sen millah. Bismillah Yani bismillah de ona öğretiyor. Yani yemek yerken normal insanlık insan ne yapar? İnsanlığı gereği acıktığı için midesinin boşaldığı için yemek yer. Burada ancak yemek yemenin bir adabı var. Nebi Aleyhissalatu vesselam o adabı öğretiyor. Ne diyor hoca? Ey çocuk sen millah. Ne yap? Besmele çekince. Sonra kul biyeminik. yeminik. Kain ne? Bakın ikinci yemek adabı ne? Sağ elle yemek. Sonra tabağının önünden ye. Tabağının önünden ye. Üçüncü yemek adabı. Ne yaptı? Bakın aleyhissalatü selam. bize genel manada ona uymakla emrolunmadığımız bir konuda yemek yeme konusunda uymamız gereken bir ne yaptı? Ayrıntı getirdi. O da nedir? İşte yemekte bu söyledi hususlar Genel manada bu konularda ona e, tabiatı gereği, fıtratı gereği yaptığı işlerde uyumakla emrolunmamamıza rağmen uyumak ve semek semek gibi ama bazı hususlara değinerek, bazı ayrıntılar getirerek sizlerin uyuması gereken noktalarını yaptı Aleyhissalatu vesselam. Öne çıkardı. Aynısı mesela yatarken uyuma adamı. Yani uyumak insanın fıtratı gereği yaptığı nedir? İşlerdendir. Ne bir Aleyhissalatu da fıtratı gereği bir beşer olduğu için uyumuştur. Ama uyurken nasıl uyumuştur mesela? Sağ tarafına yatmıştır. Ne demiştir mesela? Koynunuz... <gülüyor> Karnınız üzere, göğsünüz üzere ne yapmayın demiş? <gülüyor> Yatmayın. Çünkü demiş bu yatış Allah'ın sevmediği bir yatıştır. Demiş. Koyun üstü yatmak, göğüs üstü yatmak. Allah'ın sevmediği bir ne demiştir? yatış demiştir. O zaman bizden ne yaptık arkadaşlar? Tekrar ederseniz İlim ayrıntıdır, ilim tafsildir dedik değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam fiillerini aldık. Dedi ki bazı fiilleri vardı ki o fiilleri Aleyhisselatü Vesselam tabiatı gereği ve e, doğası gereği yapar. Bizler bu konuda neyiz? E, bize getirmiş olduğu ayrıntılara uymakla emrolunuyoruz. İkincisi arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu toplumdaki adet üzere oradaki gelenekler üzere yapmış olduğu davranışları var. o toplumda gönderilmiş olduğu toplumun bazı neleri var? Adetleri var, örfleri var, gelenekleri var. Ona göre ne bir Aleyhisselam ne yapıyor? Davranıyor. Onun gereğince yaşıyor toplumun içinde. Yani mesela ne giyiyor? Izarlan rida giyiyor. Ne demek izar ve rida? İzar üste giyilen gömlek, rida altta giyilen etek tarzı bir elbise. Bugün Endonezyalıların giydiği tarz Nebi bir Aleyhisselatü Vesselam'ın bu giyinç tarzı, giinis tarzı o gün için gönderilmiş olduğu, gönderilmiş olduğu zamanın şartlarının gerektirilmiş olduğu bir giyim tarzı. Ne bir Aleyhisselatü Vesselam bunu Allah'a yakınlaşmak için ne yapmıyor, giymiyor yani İzarla ridayı Allah'a yakınlaşmak için giymiyor. O toplum öyle giydiği için ne yapıyor, öyle giyiniyor. Aynı şekilde alimler diyor, sarık da böyledir sarık. Yani sarığa teşvik konusunda gelen hadisler. sarı takmakla, sarı giymekle ilgili teşvik edilen hadislerin çoğu ne diyor alimler? Şeyh Albani ve Şeyh Salil Hüseymin gibi bu aslında alimleri. Bu hadisler diyor zayıf hadislerdir. Nebi Aleyhissalatu Vesselam sarı yaşamış olduğu toplumun örfü gereği, hananesi gereği takmıştır. Peki bugün mesela Şeyh Salil Hüseymin'in sözüyle anlatırsak diyor. Peki biz Suudi Arabistan'da yaşayan bugünün insanlar olarak diyor. Bizim Adımıza sünnet olan nedir? Giyim kuşamda. 1400 sene öncesine dönüp kamis ve izar rida ve izar üst gömlek ve alt elbise olarak iki ayrı elbise giymemiz üzerimize sarık sak, takmamız mıdır? Yoksa bugün şu anda diyor bizim toplumumuzun giydiği beyaz entariler var. Felt, onu giyip üstüne beyaz da kırmızı başörtü şimak takmamız mıdır? Elbette gidiyor denir ikincisi. Yani yaşadığımız toplum bugün öyle giyindiği için bizler de ne yaparız diyor? öyle giyiniriz. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adet üzere yapmış olduğu şeylerin alimler mubah olarak bahsediyorlar. Yani onun adet üzere yaptığı şeyleri bizler de yapmamız mubahtır. Ama hangi şartla yaşanmış olduğumuz toplumun örfine, adetine uymuş şartıyla. Şimdi mesela biz Türkiye'yi düşünelim. Türkiye'yi gözümüzün önünde bulduk. Bizim Türkiye'de rida ve izar giysek, etek giysek, üzerimize gömlek giysek, kamis giysek, Yaşamış olduğumuz topluluk buna nasıl karşı arkadaşlar? Yadırgar. Hatta yaşamış olduğumuz toplumda bu libas-ı şöhre. Ne demek libas-ı şöhre? İnsanın tanıtan, çevredeki insanların bakışlarını çeken, şöhrete iten, şöhret uyandıran, kişiyi meşhur yapan elbise. Ki bu elbiseleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Nebi Aleyhisselam ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yani insanların böyle gözlerini sana çevirecekleri seni şöhrete sokacak elbiseleri girmeyi sana yasaklamış, bize yasaklamış. Yani bugün kalksak desek ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendi çağında izar ve rida giyiyordu. Biz de gelip Türkiye'de bunu giymemiz lazım. Sünnettir. Bu elbiseleri giymek sünnettir dersek ne yapmış oluruz arkadaşlar? Hata etmiş oluruz. Hatta Nebi Aleyhisselatı dair yasana düşmüş oluruz. Ama nedir arkadaşlar? Ölçü olan, ölçü olan arkadaşlar elbisede erkek için özellikle söylüyorum. Ölçü olan bol olması. Tabii kadınlar için de bol olacak. Giydiği pantolon mesela bol olacak. Paçaları ne olacak arkadaşlar? Ayak bileği kemiğini geçmeyecek. Paçaları ayak bileği kemiğini geçmeyecek. Ondan sonra üçüncü olarak giymiş olduğu kıyafette kafirlerin kıyafeti olmayacak. Yani kafirlerin teşebbü onların kıyafetlerine bir benzerlik olmayacak. Yani kişi bugün işte bol pantolon giyerse, şalvar giyerse, üstüne gömleğini salarsa, paçalarını kısaltırsa Allah'ın izniyle ne yapmış olur? Sünnete uymuş olur. Sünnet olur. Onun hakkındaki bu çağda kısalt Çünkü bizim memleketimizdeki bugün örf, anene, sünnet nedir? Budur. Yarın öbürsü gün bu değişir. İnsanlar artık izar ve rida giymeye başlar 100-200 sene sonra artık buralarda şalvar giymek garipseniz o zaman sünnet ne olur arkadaşlar? İzar ve rida giymek olur. Yoksa bugün işte İsmail işte şuradaki, buradaki tasavvufların tarikatçıların tutunduğu gibi illa cübbe giymek illa sarmak ne değildir? Şart değildir. Önemli olan elbisenin bol olması, dar olmaması tight olmaması paçalarının kısa olmaması uzun olmaması pardon budur evet, erkeğin giymeti gereken şey işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu fiillerden ikinci kısım da budur ilk ne demiştik doğası gereği tabiatı gereği yaptığı fiiller ikincisi yaşamış olduğu toplumdaki ve ananeye uyduğu fiiller üçüncüsü arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın emrini gerçekleştirmek üzere yaptığı Allah emrettiğinden dolayı emrettiği için yaptığı fiiller var. Yani Allah emretmiş ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? O fiilleri yapıyor. Allah emretmeseydi onu ne yapmayacaktı? Yapmayacaktı. Allah emrettiği için Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? İşte namaz kılıyor mesela. Namaz siili, namaz eylemi Allah emrettiği için gerçekleştiriyor. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tarz olan fiilleri, eylemlerinin hükmü nedir? Desek, ne dersiniz? Durumuna göre değişir. Eğer Allah'ın emrettiği fiil farzsa, farzdır. Allah'ın ona yapmayı emrettiği fiil, sünnetse, da müstahaptır. Mesela namaz kılmak. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılma fiili nedir? Farzdır. Misvak kullanması sünnettir. Müstahaptır. <gülüyor> Tabi. Allah'ın emretmediği bir şeyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapmaz? Kendinin nefsinden yapmaz, buyurmaz, emretmez. Ne diyoruz biz buna? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın emrini yerine getirmek için yaptığı fiiller. Daha çok bizi ilgilendiren kısım arkadaşlar bu. Yani bizlerin daha çok sorumlu olduğu hayatımızdaki ibadet alanını Daha çok kapsayan alan bu. Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek için yaptığı <gülüyor> fiiller. Bu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üçüncü kısım yani fiillerinin yaptığı e, fiillerin üçüncü kısmı. Neydi birinci kısım? Doğası gereği. Doğası gereği, tabiatı gereği yaptığı fiiller. İkincisi, örfünün yaşamış olduğu toplumun yaptığı gerektirdiği şeyler yapması. Üçüncüsü. allah Teala'nın emretmesinden dolayı, emrettiği için yaptığı fiiller Dördüncü ise arkadaşlar, allah Teala'nın e, direkt bir emir olmasa da bu konuyla ilgili, Allah-u Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olup, yaparken bunu Allah'a ibadet olarak yapmış olması. Mesela evine girerken ne kullanması? misvak kullanması. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam evine girerken misvak kullanması nedir? Onun bir ibadet gereği yapmasıdır. Öyle bir fiildir. Allah hoşnut etmek için yaptığı bir fiildir. <gülüyor> Aleykümselamu allahu aleyhi ve sellem. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir emir yok bu konuda ama o ne yapıyor? Böyle bir fiil yapıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür fiilleri Ne biz ne diyoruz arkadaşlar? vacip farz demiyoruz. Nedir bu, bu tür fiillerin? Müstahaptır. Bizler de evimize girerken dişlerimizi müstahaklamamız nedir bu konuda? Müstahaptır. Yaparsak güzeldir. Nebih Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerinin, fiillerinin beşinci kısmı, beşinci katogorisi, yaptığı fiilin ibadet mi adet mi olduğu, yani örf örfe dayanarak mı yaptığı, yoksa ibadetten dolayı mı yaptığının tam olarak bilinmediği fiilleri. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir fiil var, yapmış bir hareketi var. Ama alimler onun o hareketinin, o fiilinin hükmü konusunda ihtilama düşmüşler. Kimileri demiş ki bunu toplumundaki adet, örf gereği yaptı. Kimileri de demiş ki hayır bu ibadet gereği yaptı. Mesela alimler buna verdikleri en güzel örnek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın saçını ne yapması? Uzatması. Saçını uzatmasına buna örnek veriyorlar. Çünkü alimler bu konuda ihtilaf etmiş. Kim alimler var ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam demiş ki ee, bu konuda ibadet için yapmıştır. Müşriklere muhalefet için yapmıştır. Kimileri de demiştir ki hayır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam saçlarını yaşamış olduğu toplumun o, o günkü şartlarına göre yapmıştır. Burada önemli olan husus arkadaşlar. Bugün bazı gençler görüyoruz. Yani adam ne delikanlı arkadaşımız genç işte saçlarını uzatıyor uzatabilir tabi bu konuda saçını uzatırken yaşamış olduğu topluma da dikkat edecek şimdi bugün maalesef ve maalesef yani sakalı uzatıp sakalın uzunluğuyla birlikte saç uzatmak kimin alameti arkadaşlar haricilerin oraya buraya gidip kendilerini patlatan insanların polisleri öldüren insanları tekbir eden kişilerin alameti olmuş bu saçları uzatmak Sakalları uzatmak. Yani bizim için de bugün yapmamız gereken hikmetli davranış, güzel davranış ne olmalı? Yani saçlarımızı bu manada uzatmamalıyız. Çünkü neden? Onlara benzeyebiliriz. Onlardan ayırt edilemeyebiliriz. Yani alimlerin hakkında itiraf ettiği, ibadet midir yoksa adet midir, örf midir diye iktiraf ettiği bir konuda olayı zorlayarak kendimize yaşamış olduğumuz arkadaş çevremizde, toplumumuza ne yapmayalım? tahmet altına bırakmayalım. İnsanların o kişilerden şüphelenmesini sağlamayalım. <gülüyor> Bu konuda <gülüyor> dikkat edin. <edelim. gülüyor> <gülüyor> Mesela İman Ahmed İbn-i bir sözü var saçla alakalı olarak. Diyor ki huve sünne yani saçı uzatmak sünnettir. Lehu <gülüyor> <gülüyor> <"Lav> nekva aleyhi ittekaznahu güç getirebilseydik saç uzatmaya güç yetirebilseydik لو نقوى عليه لتقناه saçlarımızı uzatırdık Tabii arkadaşlar yani eskiden alimler Ahmedib'den ben sözünü tamamlayalım öyle diyelim. Diyor ki Ahmedib'den ben "Walakin lahu külfetun ve ma'unah." Ancak saçı uzatmak diyor külfetli bir iş, hem masraflı bir Niye masraflı bir iş? Saçını yağlayacaksın, yıkayacaksın, sabunlayacaksın, su lazım, o zaman hele hele. Ve me'une ağır bir iş. Yük, yani insana yük olan bir iş. Bakın Ahmet İbn Ambel, yani biliyorsunuz 40 yaşından sonra evlenmiş bir alim. Yani evlenmeye vakit olamıyor. Şeyhul İslahat İbni soruyorlar. Diyorlar ki, yani niye evlenmedin? Diyor ki, aklımıza gelmedi. Niye aklımıza gelmedi? Diyor arkadaşlar. İlimle uğraşmaktan. Bidat ehline Karşı tehliflerinden, reddiyelerinden, insanların okuyacağı kitapları yazmalarından, ona ayrılmış olduğu vakitten dolayı evliliği dahi düşünememiş. Düşünebiliyor musunuz? Onun için bazı öğrenciler diyor ki, yani i sen evlilik hakkında ilim meclislerinde çok konuşmazdı. Düşünüyor musunuz? Bir ömür geçmiş, bir hayat geçmiş, evlenmeye vakit bulamamış. İşte Ahmet İbn Ambel ne diyor? <gülüyor> Güç retirebilseydik, saçımızı ne yapardık? Uzatırdık. Emine'nin dediğimiz gibi yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adet üzere yapmış olduğu şey olsa bile örfü şey olsa bile bizim örfümüzde bu varsa ona ittibaen ama biz bunu yaparsak örfümüzün de buna izin verdiğini bilip de yaparsak burada ne yapmış oluruz? Güzel bir iş yapmış oluruz. Ama yaşamış olduğumuz toplumun örfü de şeriat çerçevesi içinde, din çerçevesi içindeki örfü tabii. Ve bizim sözümüzün önünde bulundurmamız gereken bir husustur. Altıncı kısım, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu fiillerin altıncı kısmı, ona has olan, sadece ona izin verilen fiillerin. Yani Peygamber aleyhisselam'a Vesselam'a o konuda izin verilmiş, ama ümmetten kimseye izin verilmemiş. Bu konularda, ki bizim konumuz ne, davranışımız ne olmalı? Bizlerin davranışı, O'na has olduğunu bildiğimizden bildiğimiz şeyleri O'nun hususiyetinden olduğumuz olduğunu bildiğimiz şeyleri fiilleri biz yapamayız. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hı. dörtten fazla kadınla evlenmiş. Dörtten fazla kadınla evlenmiş. Bu sadece O'na has bir şey. Allah-u Teala'nın O'na izin vermiş olduğu bir şey. Kalkıp birisi ne diyemez? Ben de bugün Nebi Aleyhisselatü Vesselam madem bunu yaptı ben de dörtten fazla evlenelim. Diyemez. Çünkü bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a has hususi bir fiildir. Ondan dolayı bizler ona hususi olan, ona ait, özel olan fiillerini tabi olmayız. Çünkü o konuda Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu özel nedir? Bir izindir. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilleri bu altı kısma ayrılır. Bu altı kısım önemli bir kısımdır. Bizim ufkumuzu açıkla açar alimlerimizin nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet dendiği zaman fiilleri dendiği zaman özellikle fiilleri dendiği zaman yaklaşmamız gereken şey konu budur husus budur. Bu şekilde nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerini alırız, alırız. Şey kulsak ibno teymiye devam ediyor sözünde diyor ki: "Vatba'u sabili <Sessizlik> sabiqin alawelin min al-muhajirin ehli sünnet vel al tarikatı, gittiği yolu, yürüdüğü menheci, peygamberin eserlerine uyduğu, peygamberin hadislerine uyduğu üzere uymakla beraber bir de ne var? İslam'a ilk giren, önce davranan, sadık olan, muhacir ve ensarın gittiği yolda gitmek. Yani onların fehmiyle, onların anlayışıyla, Ve onların menheziyle ne yapmak? Bu dini anlamak, hadisleri anlamak. Yani bir hadis var. Adam alıyor hadisi, okuyor. Diyor ki bu hadis bunu gerektirir. Bakıyorsun ki sahabeden bu görüşü sen, o adamın anladığı görüşü anlayan hiç kimse yok. O zaman nedir arkadaşlar? Yanlıştır, hatadır. Yani adam kalkıyor. Adam kalkıyor mesela. Diyor ki Hiçbir hadiste Allah Teala'nın kelam sıfatı hakkında, kelam sıfatı hakkında, konuşma sıfatı hakkında biz derslerimizde açıklamıştık. Onun konuşması harf yani kelamı harf ve sestir diyen yoktur. Delil böyle bir delil yoktur. bundan dolayı ben de bunu inkar ediyorum diyor. Halbuki bu ümmetin selefinin menhecine, selefinin metoduna baksa onların hepsinin bunu kabul ettiğini görür Hadislerde dahi allah Teala'nın sesiyle seslendiğini ifade eden hadisleri görüyoruz. Ama ne yapıyor? Birkaç hadis okuyor. Kelam ke kelimesini görüyor. allah Teala'nın konuşma kelimesini görüyor. Ondan sonra diyor ki, nedir? Allah-u Teala'nın konuşması harf ve sestir diyemeyiz. Sadece kelamdır diyor. Bunu söyleyen adam, sakalı göbeğine kadar uzamış olan selefilik iddia eden bir adam. Ama hastalığı ne? Problemi ne? Düştüğü yanlış ne? açık Buhari'yi, açık Müslim'i, açık diğer hadis kitaplarını kendi anlayışıyla okuması. Kendi fehmiyle, kendi metoduyla onlara yaklaşıp, kendi kafasına göre hükümler çıkarması. Yani bu adam her gün başka bir şey söyler. Niye? Çünkü <gülüyor> bunun dininde hangi yanlışa sapacağı konusunda güven duyamayız bu adamı. Çünkü bu adam sahabeden 1400 sene sonra gelmiş, 1300 sene sonra gelmiş bir adamdır. ne ilmi yeteneği vardır ne bilgi donanımı vardır hadislere kendi yaklaşımıyla yaklaşarak bugün Allah'ın kelamının isim ve sıfat e, kelamının harf ve sesten olmadığını söyler yarın başka bir şeyi inkar eder öbürsü gün başka bir şeyi inkar eder olur sapık sırkanın bir reisi başı ve peşinden gidenlerle birlikte ayrılıp gider tarihte olduğu gibi ama ehl ve cemaatin selefi salihin yolundan giden insanların menheci metodu bu değil yani ben bu hadisten böyle anlıyorum tarzında konuşmaz Ehl-i Sünnet Bu hadisten bu anlaşılır demez. Neden? Bu hadisi böyle anlamışlar. Sahabelerin ameli bunu gösteriyor. İcması bunu gösteriyor. Ulema bu şekilde bunu yorumlamış. Tamam İşte bizim en belirgin özelliklerimizden bir tanesi de <gülüyor> budur. Çünkü Nebih Aleyhisselatü Vesselam birçok derslerimizde açıkladığımız üzere bunu göstermiş. Hatta Allah'ta Allah sallahu Kuran-ı Kerim'de وَمَنْ يُشَاقِقِنْ رَسُولَ kim Allah'ın Resulüne, kim Allah'ın Resulüne muhalefet ederse diyor ayette. Min ba'di ma tebeyyene lehu'l huda apaçık yol, hidayet ona açıldıktan, onun önüne serildikten sonra kim Resul'e muhalefet ederse ve ettebi' gayre sebilil müminin ve müminlerin, kim o müminler arkadaşlar? İlk anlaşılan müminin Ve sahabelerin yolundan, müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa Yani kendisine hidayet belli olduktan, açıklandıktan sonra Resul'e muhalefet eder. Ve sahabelerin gittiği yoldan ayrılırsa başka bir yola saparsa e Cezası ne? Nuvallihi ma Onu girdiği yolda bırakırız. Ve nuslihi cehenneme Cehenneme onu sokarız. Vetaet masira Ne kötü bir varış. Ne kötü bir sonuç. Burada dikkat edin. Ayette ne var? Resul'e muhalefetin tehlikesinin yanında başka bir şeye de muhalefetin tehlikesi ifade ediliyor. Nedir o? Başka şey olan, o ikinci husus muhalefet edilmesinin tehlikeli olduğu husus müminlerin yolunu terk etmek. Müminlerin uymuş olduğu sevili yolu terk etmek. Kimdir o müminler ilk anlaşılan, bu Kuran'ın indiği? Sağ ver. Öyle mi arkadaşlar? Yine hadis-i şerifte Allah'ın Resulü buyurmuş olduğu innehu men ye'iş minkum feseyre ihtilafen ketira meşhur İrbad bin Sari hadisi Nebi aleyhisselatü vesselamın sahabelere çıkıp vaazı nasihat edip sohbet ettiği bir dönemde sahabeler anlıyorlar ki Peygamber aleyhisselatü vesselamın son nasihatleri son konuşmaları diyor ey Allah'ın Resulü sanki bu konuşman veda eden insanın konuşmasına benziyor bize tavsiyete bulun vasiyette bulun nasihette bulun diyorlar Ve Nebih Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlara sizden kim çok yaşarsa ne görecek? İftilaf, ayrılıklar görecek. İnsanların gruplara, hiziplere ayrıldığını, cemaatlere ayrıldığını görecek. Bakın tavsiyeye bakın. Dünyadan ayrılan bir insanın tavsiyesi. Çünkü insan dünyadan giderken, ayrılırken vereceği öğüt nasihat çok önemlidir. Hayatının tecrübesini anlatır. Nebih Aleyhisselatü Vesselam çok ayrılıklar göreceksiniz diyor. Çözüm ney? devane ilaçney aleykum fe aleykum bi sünneti. Sünnetime sarılın. Ve sünneti kulefair râşidin. Râşid halifelerimin sünnetine sarılın. Temesseku biha. Yani sarılmakla da yetinmeyin. Sımsıkı tutunun. Tutunun. Tutunmakla da yetinmeyin. Azdu aleyha bin nevacir. Azı dişlerinizle, dişlerinizle ısırın. Yani o sünneti azı dişlerini de ısırır. Sual dizinin devamında اِيَّا قُمْ وَمُحْدَفَاتِ umur Bidaklerden sakının. Yani dinde sonradan çıkan muhdef, uydurulan dine sonradan yamanan, sokulan şeylerden sakının. Her dine sokulan şey nedir? Bidaktır. Bir rivayette de her bidat sapıklıktır diyor. Burada ne var? Kendi sünnetine sarılmaya bir teşvik var. Bir de halifelerinin onun ardından gelen, onun sünnetine uyan insanların sünnetine, uygulayışına yapmak var, tutunmak var. Yani sadece kendi sünneti değil. Bakın ehli i sünnet ve Al cemaatin dediğimiz gibi belgin özelliklerinden bir tanesi de budur. Selefin menhecine ve fehmine sarılmak, ona tutunmak. Sahabelerin anlayışına, metoduna tutunmak. Alimlerin o hadisleri, o sahabenin amelini yorumladıkları görüşlerine tutunmak, onları terazi edinip o şekilde hadislere, delillere o şekilde yaklaşmaktır. İnsanlara şu, şu cesaret vermeyelim. Al Buhari'yi oku. Al Müslim'i oku. Ya bu adam Subhanallah Fatiha'yı okumayı bilmiyor. Yani 15 gün Fatiha'yı geçemez okursa. Hocanın önüne otursa. Bu adam Fatiha'yı okumayı bilmeyen bu adam kalkıp Buhari'den, Müslim'den kendi başına ne hüküm çıkaracak? Hangi mı çıkaracak? Sen ona Buhari'yi, Müslim'i okumayı tavsiye ettin ey hocası. Sen dahi kendi kafana göre konuşup Allah'ın sıfatlarıyla ilgili konularda hata edip, Allah'ın e, kelam sıfatı gibi bir, meşhur olan bilinen bir konuda hata eder, ederken, Allah'ın kelamının ses ve harften olmadığını söylerken, o garip, o miskin, o zavallı, acaba hadisleri okuduğu zaman hangi hatalara düşecek? Hatırlarsınız buraya bir misafir gelmişti, bir hoca gelmişti. O hoca diyor ki, yeni diyor, ilim talebeliğimize başladığımız yıllarda diyor, yeni dönemlerimizi diyor. Heyecanla diyor. Buhari okuyoruz. Tabii buharide ilk başta şey babı geldi diyor. Kişinin hanımıyla ilişkiye girdiğinde menisi gelmezse bir şey gerekmez babı. Yani kişi hanımıyla ilişkiye girdi ama sunup olmadı, menisi atmadı. İslamın ilk emrinde böyle bir durum. Yani meni yoksa kusurlu yok. İlk önce diyor bu babı okumuştuk buharide. Tabii ki birkaç bab sonra da bunun nes oldu, iptal olduğu babı geliyor. Eğer kadının organı ile erkeğin erkeğin organı iç içe girdiği zaman gusül gerekir. Velev ki kişi cünüp olmasa, menisi atmasa babu diye bir bab var böyle bir konu var. Tabi diyor o ikinci konu gelmediği için ilk konuyu okuduğumuz için biz bir adam geldi bana sordu diyor. Dedi ki ya işte böyle böyle hanımla ilişkiye girdik ama ben cünüp olmadım. Benim benim gelmedi. Bana gusül gerek mi? tabi diyor ben hemen dedim Buhari'de böyle başlık var kardeşim hadis var. Sana gusül musul gerekmez. Adam diyor ki üç hafta ne yaptık? Cenab-ı dolaştırdık. -e Cenab -e <gülüyor> sonra diyor, sonra <gülüyor> bir, bir de okuduk, bir de öğrendik, bir de baktık ki durum böyle değilmiş. Arkadaşlar, yani ilim çok önemli bir husus, önemli bir konu. Ya bugün en basit örnek veriyoruz. Yani eczanede bile gittiğiniz zaman, baş ağrısı hapı istediğin zaman eczanede adam soruyor, hamile misin? Kalbin var mı? Değil mi? Yani her insana, her baş ağrısı ilacı vermiyor şimdi hadislerde hadis umumu var o umumu hususileştiren has var mücmel var, genel var mübeyyen var, nasih var mensuh var e, Bu ilimi bilmeden, bunları bilmeden kişinin eline Buhari'yi verip Müslü'nü verip al oku yürü, hüküm çıkar demek kör olan adamın eline bıçak vermek kadar tehlikelidir. gelir demiş ki vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi ne adamı Cenab-ı cenab belki de Dolaştırırsın. Bundan daha tehlikelisi insanların ne yapmakta? Hadisleri okuyup Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri zahirine göre alıp Müslümanların, insanların kanını ne yapmakta? Helal görmekte. Adam oluyor Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafilerin ta kendisidir. Ayetin senet tarafından nasıl yorumlandığını, sahabe tarafından nasıl açıklandığını, tefsir edildiğini, alimlerin tefsir kitaplarında nasıl yorumlandığını bakmadan Allah'ın hükmüyle hükmetmemeyi kalkıp yöneticilere uyguluyor. Ve her yöneticiyi Allah'ın hükmüyle hükmetmediği için kafir görerek bırakın yöneticiyi kafir görmeyi, yöneticiyle birlikte çöpçüye kadar o devletin hizmeti altında çalışan çöpçüyü bile kafir görüp kanını helal görerek cebindeki parayı çalmaya kadar gidiyor. Yani bu anlattığımız ütopya değil arkadaşlar, hayal değil. Mesela İslam el-Barkawi var. Meşhur haricilerin, uçağdaki haricilerin Müslümanların kanını helal gören haricilerin liderlerinden olan bir adam. Bu adam kuvvette yaşamış, daha sonra Ürdün'e gitmiş, Ürdün'de hapis yatan bir adam. Bu adamı yakından tanıyan, yakından bilen, arkadaşlarının söylediğine göre bu adam işte polislerin cebinden parasını çalarmış mesela. Niye? Çünkü polis, kafir. Çünkü kafir yöneticinin polisliğini yapıyor. Nereden kaynaklanıyor bu sapık görüş? Bu ayeti niye olduğu gibi alıp uyguluyor? Cehalet ve selefin bu konudaki o ayete yaklaşımını bilmediği. Için. Bakın işte görün. Yani bizler ayetlere ve hadislere sahabenin anladığı şekliyle, ehl-i sünnet ve alimlerinin, selef ulemasının anladığı şekilde yaklaşmazsak onların düşmüş olduğu tehlikeye düşeriz. Bu yüzden insanlara ne yapmak zorundayız? Bizim yolumuzun bu olduğu, bu olmadığını öğretmek zorundayız. Şeyhülislamın de işte Ehl-i Sûret özelliklerinden bir tanesini sayarken bunu sayıyor. Onlar, ağabeylar, Peygamber'in, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eserlerine uyarlar. Sadece bu mu? Hayır. Bir de, Sâbiqîn el-evvelîn minel-muhâcirîne vel-en-sâr ensardan olan bu, bu dine ilk girmiş olan sahabelerin izine, peşine uyarlar. Onların anlayışına, onların menhecine uyarlar. Tabi olurlar. Devam ediyor Şeyhül İslam. وَيَعْلَمُونَ اَنَّ أَصْلَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ Ehl-i Sünnet bilir ki, sözlerin en doğrusu, içinde yalan barınmayan, en mükemmel, en noktansız söz, Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelamı, Allah'ın kitabıdır. Bunu daha önceki derslerimizde gereğince açıklamıştır. Sonra devamlı diyor ki, وَيُقْصِرُونَ كَلَامَ اللّٰهِ عَلٰى كَلَامِ غَيْرِهِ Ehl-i Sünnet vel Allah'ın kelamını Öne çıkarır, tercih eder. Kelamı-i gayrihi. Başkasının kelamı yanında. Yani Allah'ın kelamı söz konusu olduğunda ve başka birisinin söz konusu kelamı söz konusu olduğunda hiç tereddüt etmeden ne var Belki bu Allah'ın kelamı ondan dolayı bu her sözden üstündür, her sözden önce gelir. Ve sonra diyor ki ve وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem ala hedyi kulli ahad Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetini, fedyini, amelini, fiilini, sünnetini, hadisini ondan sonra gelen herkesin davranışına ne yaparlar? Takdim ederler, öne geçirirler. Yani bu konuda hiç tereddüt etmezler. Yani Nebi Aleyhissalatu Vesselam böyle buyurmuş diyorsun adama. Ya diyor ki bizim memleketteki hocalar ise böyle buyuruyor. Bu çok tehlikeli bir söz. Nebi Aleyhissalatu Vesselam böyle davranmış diyorsun diyor ki benim meselin böyle. Yani bu insanı helaket sürükleyecek, azabı sürükleyecek bir sözdür. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam وَاَنَّهَا بَا صُرَاتِي مُسْتَقِيمَ Bu benim dost doğru yolum. Bu benim yürüdüğüm, o yaptığım siyillerim dost doğru yol. فَتَّبِعُوا <gülüyor> Ona ne yapın? Oyun. Ona oyun diyor. İttiba edin. وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُولَ Diğer yollara, başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi ne yapar? فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Allah'ın yolundan saptırır. Sizi Allah'ın yolundan ayırır. O halde bizlere düşen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hediyini onun sünnetini fiillerini, sözlerini onun dışındaki insanların kim olsa olsun ne yapmak sözünden üstün görmek üstün tutmak. Yani sahabeler bile kendi aralarında ne yapmışlar? Bunu uygulamışlar. İbni Abbas radıyallahu anh duyuyor insanların hac konusunda ihtilafa düşüklerini. Yani hac biliyorsunuz hacla ilgili olarak 3 tane hac çeşidi var. İfrat haccı, kıran haccı, temettu haccı. temettu haccı, kıran haccı, ifrat haccı. Sahabeler diyor ki ya işte Ebu Bekir ve Ömer falancı haccı daha üstün görürlendi. Hatırladığım kadarıyla ifrat hacını İbn-i Abbas bunu diyor. Sübhanallah diyor. Gökyüzünün başınıza taş yağdırmasından korkarım. Gökten başınıza taş, yağdırma, taş yağmasından korkarım. Ben size Allah Resulü böyle yaptı diyorum. Siz bana diyorsun ki Ebu Bekir Ömer böyle yaptı. Bakın yani insanların en hayırlısı olan Ebu Bekir Ömer'in fiili dahi onların sözleri dahi Nebi Aleyhisselatü sözü yanında nedir? muhalif ve <gülüyor> ona uymuyorsa değersizdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün üstüne, önüne hiçbir kimsenin sözü olmaz? İtirilmez. Sonra Şeyhül İslam İbn-i devam ediyor ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat ve Summu Ehl-el Cemaat Ehl-i Sünnet vel Cemaat Cemaat ehli olarak Cemaat olarak nitelenmiş. Neden? Niye cemaat denmiş arkadaşlar? Sebebi ne? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri konusunda ne yapmışlar? Bir araya getirip gelmişler, toplanmışlar. Heva ve heveslerini, akıllarını, fikirlerini bir kenara bırakarak ne yapmışlar? Toplanmışlar. Ama bidat fırkalarına bakın. Her biri ayrı bir yola girmiş. Sebep, demin ki okuduğumuz ayet. وَلَا bir السُّبُلْ Diğer yollara uymayın. Zira Allah'ın yolundan sizi alıkor. Bugün insanlar niye fırkalar ayrıldı? Allah'ın yolundan niye alıkonuldu? Allah'ın yolundan başka yollara niye uydu arkadaşlar? Sebep Allah-u allah Teala'nın bu ayette buyurduğu allah Teala'nın bu ayette buyurduğu ayete ters düşmeleri. Bu benim dost doğru yolumdur. Ona uyun. Diğer yollara uymayın. İşte bizler de cemaat ehliyiz. Allah'ın bu ayette emrettiği Yolda toplanmış insanlarız. Bu sebilde birleşmiş insanlarız. Liann el cemaa hiye Çünkü cemaat demek şeyhülislam'ın ictema, bir araya toplanmaktır. Vadud duha bunun aksi olan cemaatin aksidir nedir? Tefrikat. Tefrikattır el furqa. Ayrılıktır. Şeyhülislam vel icma huve el asl es-salis ellezî يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْاِلْمِ وَالْد۪ينَ İcma, yani Kur'an ile sünnetten sonra dinin üçüncü delili, bayanağı nedir? İcma'dır. İcma'dır. Ki rivayet var konuyla alakalı. Bazı ilim ehli zayıf görse de, bazı ilim ehli de Şeyh Albani gibi Hasan görüyor o hadisi. Hadis arkadaşlar? لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى بَلَالَهِ Ümmetin dalalet üzerine ne yapmaz? Birleşmiş. Birleşmez, icma etmez. Yani onun için ümmetin geneli ne yapmaz? Genel manada hiçbiri sapıklık üzerine, dalalet üzerine icma etmez, ee, bir araya gelmez. Tabi icmanın subutu yani zor bir şey. İnsanlar ayrı şehirlere gitmiş, uzanmış. Daha sahabe döneminden itibaren. Çin'e kadar giden sahabe bile var. Ancak ilim ehli kitaplar yapmış bu konuyla alakalı olarak. İslam'ın ziri gibi, i̇bn Hazm gibi alimler, i̇bn Taymiye gibi alimler ne yapmış? İcmayla alakalı. Ümmetin hangi konularda icma ettiğini ne yapmış? Not almış, kitaplarına yazmışlar. Bu şekilde bunları ifade etmişler. Bu şekilde bizler de ne yaparız? İcmayı ehl-i sünnet ve cemaat olarak kabul ederiz. İcma bir dini dayanaktır. Diyor ki Şeyh Hüseyin. Ve hum yezinûne bihâzih'il İşte ehl-i sünnet ve cemaat saydığımız bu üç usulle, üç esasla ölçerler, tartarlar. Neyi? cemi ama aleyhin nas. İnsanların yaptıkları her şeyi. Bu üç esasla. Bakarlar. Kur'an'a uyuyor mu? Sünnet'e uyuyor mu? İcma var mı? Bunlara bakarlar. Min akvalin ve a'malin batına ev zahira. İnsanların yaptığı zahir ve gözüken ve gizli olan kaviller olsun, ameller olsun, bunların hepsini bunlarla tartarladık. Mimma <gülüyor> lehu taallukun biddin. Tabi dinle alakalı olan şeyler. Dinle alakalı olan hususlar. Yoksa insanlar uçağa binmiş, kaşık kullanmış, yerlere halı flex Bu konuyla ilgili yani bizim biliyoruz bunlar nedir? Mubahtır. Dinin yasaklamadığı konulara girmediği takdirde bunlar bizim konumuz değildir. İnsanlar uçağa da biner, vapura da biner. Halı flexleri de kullanır. Bizim ilgilendiğimiz, insanların görüşlerini, fikirlerini tarttığımız menhecimiz nedir? Kur Feradimiz Kur'an'dır, sünnettir ve bu manada nedir? İcmadır. Bunlarla ne yaparız? Ölçeriz, bunlarla tartarız. İnşallah Şeyh Hulusi Mütemiyye'nin bu değinmiş olduğu Ehl-i Sünnet ve cemaatin yolu olan, tariki olan, en bariz özelliklerden bir tanesi olan bu konuyu da bu şekilde bitirmiş olduk. İnşallah Bugünkü dersimiz, yani bu akşamki dersimiz, son dersimiz, şu manada son dersimiz. Önümüzdeki hafta, gerçi inşallah yetişeceğiz. Önümüzdeki hafta, cumartesi akşamına inşallah yetişmeyi umuyoruz. Çünkü yarın inşallah ben Medine'ye gidiyorum. Akşam 11.30-11 uçağıyla, böyle bir haftalık, 6 günlük, 7 günlük bilemedik bir yolculuk olacak. Önümüzdeki hafta, cumartesi inşallah ne yapacağız? Yetişeceğiz. yetiştiğimiz takdirde de kaldığımız yerden e, dersimize devam edeceğiz. Arapça dersimiz, terşembe akşamı olan Arapça dersiniz e, olmayacak. Çünkü e, terşembe günü Allah iz izin versen nasip ederse inşallah Medine'de olacağız. Bu vesileyle inşallah e, yolcuza çıkacağımızı size bildirmiş olalım. Hollanda'daki arkadaşlarımız da e, bunu öğrenmiş olsunlar. <gülüyor> Önümüzdeki hafta yeniden irtibat kurarak kaldığımız yerden inşallah Devam ederiz. Yatsı namazının az kaldı inşallah. Kapatıyoruz. Evet, selamun aleyküm. Arkadaşlar